Çocukluk dönemi boyunca desteklenen, ihtiyaçları giderilen, gerçekten sevildiğini ve kendisine değer verildiğini hisseden kişiler, yetişkinliklerinde daha sağlıklı bir çift ilişkisi kurabilmektedirler. Kendine güvenen, eşine güvenen ve eşle dengeli, destekleyici ilişkiler kuran bir eş olmaları kolaylaşmaktadır. Çocukluğunda ihtiyaçlarının giderilmesinde sorunlar yaşamış olan, desteklendiğini Gerçekten sevildiğini ve kendisine değer verildiğini hissetmemiş kişilerse, özgüven eksikliği hissederler. Eşlerinden sevgi ve ilgi görmek için aşırı çaba gösterirken, eşlerine ciddi anlamla yüklenerek eşin çabalarıyla kendilerini iyi hissetmeyi beklerler.